Ya Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecma'in. Geçen dersimizde Kur'an-ı Kerim'in 42. suresi olan Şura suresini daha doğrusu sure ile ilgili söyleyebileceklerimizi bu zaman zarfında tamamlamış olduk. Cenab-ı Rabbü'l-âlemin Kur'an-ı Kerim'e her geçen zaman hem daha çok vakıf olmayı, onunla ilgili bilmediklerimizi öğrenmeyi, yanlışlarımızı düzeltmeyi, eksiklerimizi tamamlamayı hayatımıza aktaramadığımız gerek fert olarak, gerek ümmet olarak bütün ahkamını yeniden hayatımıza hakim kılma çaba ve gayretiyle birlikte bu neticeyi de elde etmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Çünkü bu ümmet bütün sıkıntılarını aslında Kur'an-ı Kerim'den uzak kalmanın bir neticesi olarak çekiyorsun. Bütün çaresizlikleri Kur'an'ın yol göstericiliğini bir kenara bıraktığı için yaşıyorsun. Bütün ızdırapları hayatının Kur'ansız veya Kur'an'ın ahkamının çok az hatırlandığı ve hatırlandığından da daha azının hayata geçirilmesi dolayısıyla yaşanıyor. Dolayısıyla ümmetin sıkıntılarından kurtulması, ızdıraplarının sona ermesi, zilletinin, sefaletinin, fakirliğinin, cehaletinin, çaresizliğinin bitmesi ve bütün bunların dünya ve ahiret saadetine dönüşecek yollara yürüyebilecek halde önümüzü açması kim ne derse desin yeniden Kur'an-ı Kerim'e dönmekle, Kur'an-ı Kerim'in işaret ettiği istikamette Yürümekle mümkün olacaktır. Cenab-ı Allah'tan bu ümmeti eskisi gibi Kur'an'ına sahip çıkmak, Kur'an'ın boyasıyla boyanmak için gerekli azim, kararlılık, ihlas, niyet, ilim, sabır, sebat ve daha ne gerekiyorsa hepsini lütfetmesini niyaz ederek bu mübarek sure üzerinde elimizden geldiği kadar durmaya çalışalım. Bu haftaki sıralaması itibariyle 43. sure olan Zuhruh suresi ifesirlerin, ilim adamlarımızın ittifakı ile Mekke'de inmiş bir suredir. Mukatil ise sadece bir ayetin müstesna olduğunu. O ayetin de senden önce göndermiş olduğumuz rasullere de sor ve halindeki ayet olduğunu söylemiştir. 89 ayet kelimedir Ayet sayısı itibariyle hamim diye başlayan surelerin en uzunları olmalıdır. <gülüyor> Elbette sure Hz. Osman radıyallahu anh efendimizin Kur'an'ı cem etmesinden bu yana Tevbe suresi dışında ümmetin icma'ı ile Bismillahirrahmanirrahim sure başlarında yazıldığı için biz de daha doğrusu bütün mushaflarımızda da haliyle o günde bugüne her surenin başı dediğim gibi Tevbe suresi müstesna her surenin başı da bir Bismillahirrahmanirrahim vardır. Gerçekten de bu her başlangıç için hareketli bir cümledir. Çünkü bu besmele ki aynı zamanda daha önce görmüş olduğumuz Neml suresinde bir ayetin bir bölümüdür. Yani Bismillahirrahmanirrahim Kur'an-ı Kerim'dendir. Bu cümle bir zikir olmanın yanında şuurla söylendiği takdirde mümine çok anlamlı hususları hatırlatır. Evvela bizler yapıp ettiklerimizi Allah'ın adına, Allah'ın verdiği güç ve imkanla yaptığımızı hatırlatıyoruz ve hatırlıyoruz. Bunları yaparken ve hatırlarken Rabbimizin Rahman ve Rahim isimleri ki rahmet sıfatından türemiştir. Rahmet sıfatının bu iki müstesna isminin himayesine onları sözlerimize taç yaparak, baş tacı yaparak başladığımızı ilan edilmiş. Böylelikle bizim hayatımız, yaşamımız, yapıp ettiklerimiz bir anlam kazanıyoruz. Biz kimin için yaşıyoruz? Yaptığımızı kimin adına ve ne için yapıyoruz? Kendisi için salih amellerimizi ihlasla yapmaya gayret ettiğimiz o yüce Rabbimiz amellerimizi onun adına işlediğimiz o yüce Rabbimiz hatırlayarak yapacağımız işleri ona göre düzenlemeye çalışıyoruz. Yani Bismillahirrahmanirrahim yemek yerken, içerken yaptığımız haşa kuru bir zikir değildir. Çok anlamlı hatta bir hayat programını ihtiva edecek kadar inanç dahil ve başta olmak üzere oldukça kapsamlı bir zikirdir aynı zamanda Bismillahirrahmanirrahim diyerek işe başlayan bir mümin o işinin de şerefini yüceltir kendisi de o ameli yapan birisi olarak kendisini yüceltir çünkü ben Allah adına amel ediyorum Allah adına bu işi yapıyorum Ey helal olan veya belki farz olan helal ile farziyet arasında hükmü değişip duran bu işleri ben Rabbimin adına yapıyorum. Ben mümin olarak Allah'ın yeryüzündeki şereflendirdiği halifesi olarak onun adına mutasamlıktanım. Kendi adıma bir tasarrufta bulunamam. Kendi adıma bir tasarrufta bulunamayacağıma göre onun dediği gibi, dediği şekilde ve dediği yerlerde istediği şekilde tasarrufta bulunamayacağıma. Bu yönüyle gerçekten Besmele ismiyle kısaca anacağımız Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla sözü Müslümanın şuurla yapması halinde dediğim gibi bir hayat programı bir bakış projesi kainatı anlama yorumlama ifade eden şifresidir. Cenab-ı Allah bu mübarek zikirle birlikte Onunla ilgili ve onun nizamı ile ilgili hayatımızın tamamını onun istediği gibi şekillendirip bunların anlamlarını kalbimizde tasavvurumuzda canlı tutarak ikhlasla yaşamayı nasip görüyor Sure dediğimiz gibi 89 ayet kereymedir. İlk ayeti Ha Bunlara mukatta harfler denir. Daha önce söylediğimiz gibi. Özellikle bununla verilmek istenen mesajın Kur'an'ın Allah tarafından indirilmeye bir insan sözü olduğunu söyleyenlere bir hatırlatma Anlamında olduğu ve bunların anlamlarının ne olduğunun ancak Allah tarafından bilindiği bu mukatta dediğimiz sure başlarındaki bu alfabe harflerinden meydana gelen bu başlangıçlar ile ilgili yapılmış belli başlı önemli en çok kabul gören üzerinde en çok durulan açıklamalardır. Bunlarla gerçek manada Cenab-ı Rabbül Alemin ne demek istediği Kendisi bilir. Ama bunlarla Cenab-ı Allah özellikle dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından değil insan tarafından Muhammed Aleyhisselatü Vesselam özellikle tarafından uydurulduğunu söyleyenler için bir hatırlatmadır, bir göndermedir. Bakın bu Kur'an hamim ve benzeri harflerden ey Araplar sizin konuşmalarınızda şiirlerinizde hutbelerinizde meclislerinizdeki sohbetlerinizde günlük hayatında hayatınızda kullandığınız kelimelerden ve harflerden meydana gelen bir kitaptır. Öyle ya bir mimar bir inşaatçı belirli malzemelerden bir ev, bir otel, bir han, bir hamam vesaire inşa edebiliyorsa o malzemeye sahip olan her mimar, her inşaatçı o da kendisine göre ama öbürlerinden farklı olsa bile onlarla boy ölçüşebilecek veya onlardan çok geri kalmayan inşaatları yapabiliyor. E siz de buyurun ifade ise inşaat malzemesini andıran bu harflerden Kur'an'ın bir suresine benzer bir sure bir sure on sure değil on sureyle de meydan okundu olmadı getirmediler. Kur'an'ın benzeri tamamının benzeri istendi. Getiremediler. O zaman bir sure olsun benzeri getirin. Malzeme aynı malzeme. Kur'an hangi malzemeyi ifade kullandıysa Cenab-ı Rabbül Alemin sizin bildiğiniz o malzemeyle size hitap ettiyse böyle bir kitap ve bu kitabın meydana getirdiği sureler indirdiyse haydi buyurun siz de bir suresinin olsun benzerini meydana getirildi. Geldi mi? Değil. Bunu en çok ortaya koymak isteyenler bilhassa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın olup ona kitabına ve dinine en büyük düşmanlığı besleyen, en büyük arzuları onun kitabının ve dininin yenilgiye uğramış olduğunu görmek isteyen ve aynı zamanda söz ustası olan çok kimseler vardı. Arzu ediyorlardı Kur'an'ın bir benzerini meydana getirmeyi. Bir suresinin benzerini meydana getirmeyi. Yapamadılar ve yapamayışları günümüze kadar bu konuda Kur'an'ın meydan okuması hala geçerlidir. Geçerli olduğuna göre Kur'an'ın Allah'tan nazil olduğu tezi de tamamen haktır, hakikattir. Çünkü eğer bunu Muhammed yaptıysa Ahmet, Mehmet, Ali, Veli, Hişam, Velid onların da yapabilmesi lazım. Yapamadılar. Onun için Kur'an'ın bu yüceliğinden ötürü Cenab-ı Allah ikinci ayet-i kerimede bu yüce kitaba yemin ediyor. Bu yüce kitaba yemin ederek bu yüce kitabın mahiyetinin ne olduğunu, niçin geldiğini kısaca da izah etmiş oluyor 3. ayet-i kerimede. İkinci ayet-i kerime: Vel kitabil mubin. Allah bin hem bizatihi açık, seçik, besbelli anlaşılır hem de açıklayıcı, beyan edici anlamlarında tefsir edilmiştir. O açık ve açıklayıcı kitaba yemin olsun ki biz onu inna cealnehu kur'anen Arabiya. Biz onu sizin konuştuğunuz Kur'an'ın ilk muhataplarına söyleniyor bu. Sizin konuştuğunuz diliniz olan Arap diliyle indirilmiş, Arapça indirilmiş bir Kur'an olarak indirdik. Leallekum teakilûn Belki bu vesileyle dersiniz, anlarsınız, kavrarsınız. Bu Kur'an'ın sizi yönlendirdiği hakikatleri idrak eder. Dünya ve ahiret saadetinin ancak onun yolundan yürümekle tahakkuk edeceğini idrak edesiniz, aklınızla kavrayabilesiniz. Cenab-ı Allah bu kitabı Arapça bir Kur'an olarak indirdi. Ne için? Akletmemiz için. Neyi akledeceğiz? Kur'an-ı Kerim'in içinde gerek doğrudan, gerek dolaylı olarak, gerek ana mesele olarak, gerek yan mesele olarak. Gündemimize getirmek ve hayatımıza taşımamızı istediği her bir hususu iyice anlayalım, kavrayalım, idrak edelim diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Kur'an-ı Kerim'in Arapça olmasının hikmetlerinin galiba en iyi anlaşılacağı İlmi bahisler, belki de fıkıh usulü kitaplarıdır. Fıkıh usulü kitaplarındaki özellikle dil ile ilgili bahislerdir. Emir ne ifade eder konuyla ilgili tartışmalar? Arapçadaki umumi lafızlar, hususi lafızlar ve buna benzer diğer bütün dil ile alakalı ister temel ister teferruat kabilinde meseleler iyice kavranılacak olursa aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in Arapça olarak indiriliş hikmetlerinin önemli bir kısmı idrak edileceğini anlaşılabileceğini düşünüyor Kur'an-ı Kerim Arapçanın en olgun döneminde nazil oldu o zamana kadar Arapça oldukça aşamalardan geçti Birçok kelimeler ifade ise süre içerisinde olması gereken kalıplara oturdu. Ve netice itibariyle Arapça kök ve köklerden 50 kurallara göre türetilen kelimelerden oluşan son derece zengin, İfadeinde ise kuralları mükemmel bir şekilde tespit edilebilen, her şeyiyle zapturapt altına alınabilen gerek dil bilgisi gerek anlatım kuralları itibarıyla mükemmel bir dil haline gelmişti. Ben bu dilin Öğrenilmesi ile alakalı ileri sürülen bilhassa çok zor olduğuyla alakalı ileri sürülen tezlerin hiçbirisini kabul etmiyor. Bu dil bir parça sabır ve dikkat gösterilmesi şartıyla dünyanın en kolay öğrenilebilecek dili olduğuna ayrılıyor. Fakat konumuz o değil. Ama burada... Ayetin sonuna dikkat edersek demek istediklerimin bir kısmı daha doğrusu benim söylediklerim bunun çok küçük bir kısmını teşkil ettiğini de unutmayalım. Niçin diyor biz bunu Arapça bir Kur'an olarak indirdik? Önce kitabın mübin olduğunu söyledi. Yani açık seçik anlatan ve anlaşılan bir kitap Karışıklığa anlaşılmasında meydan olmayan bir kitap. Ve bu Arap diliyle indirilen bir kitap olmak suretiyle bu vasfı da taşımaktadır. Ama maksat ne? Niçin bu dille ve açık seçik, açıklayıcı olarak indirildi? Leallekum teakilûn. Akledip kavrayabilmeniz için. Mefhum-u muhalife bakacak olursak yani ifade ise bu buyruğu tersinden anlamaya çalışırsak demek ki Kur'an Arapça indirilmiş olmasaydı muradı ilahiye uygun olarak akledilip kavranılamazdı. Murad-ı ilahiye uygun olarak akledilip kavranılabilmesi için Arapça olması gerekiyor. Hatırımıza gelebiliyor. İslam, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an, bütün beşeriyete ve kıyamete kadar gelecek, bütün insanlığa hitap eden bir kitap, bir nebi, bir din olduğuna göre. Arapça bilmeyenler ne yapacak? Vallahi imkanı olanlar Arapça öğrenecek, olamayanlar bilenlerin bilgisinden istifade edecek. Ve Kur'an'ın nüzulünden bugüne kadar bu yöntem böylece devam etmiştir. Ve böyle olmuştur. Kerim Efendim bir takım Zaman zaman iddialar, olmadık şeyler, güya Kur'an'dan hareketle söylenen tezler işte. Cenab-ı Allah Kur'an'ı Cebrail aldı. Cebrail onu Arapça formata soktu. Allah'ın kelamını Cebrail vahiy yoluyla telakki etti. Ama aldığı gibi Muhammed'e aleyhissalatü vesselam aktarsa onu anlayamayacaktı. Çünkü o bir melek dilidir. Allah'ın dilinden melek diline geldi. Melek dilinden Arapçaya Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam anlayacağı bir Arapçayla indirilmesi gerekiyordu. Öyle, öyle midir? Bakalım Kur'an-ı Kerim bu konuda ne diyor? Bakın dördüncü ayeti kerime bunlar mucizedir. Kur'an kendi kendisini ifade ise her şeyiyle anlatan, tanımlayan ve ispatlayan bir kitaptır. Ve innehu fî ummil Ve şüphesiz ki o ana kitapta bizim mezdimizde çok yüce ve hikmeti sonsuz bir kitaptır. Yani yani bu kitap ile bizim elimizdeki Kur'an-ı Kerim ile Ummul kitaptaki kitap arasında herhangi bir fark yoktur. Yok Cenab-ı Allah manasını Cebrail'e melek olarak vahyetti. O melek de melekiyet diliyle ifade yerindeyse anladı. Cebrail Aleyhisselam melekiyet diliyle anladığını o manayı Arapça formatla Muhammed'e indir. Allah kelamı nerede kaldı o zaman? Nerede kaldı? Hatırlarsanız Tevbe suresinin baş taraflarında birileri senden eman dileyecek olursa İslam devletine girerek İslam'ı öğrenmek için Allah'ın kelamını işitebilmesi dinleyebilmesi için sen ona eman ver sonra da güven duyabileceği yere kadar onu götür diyor burada Kur'an-ı Kerime yani bizim okuduğumuz ve mushaflarda yazılı olan Kur'an-ı Kerime Allah'ın kelamı geliyor bu kerime mushaf ile ümmü kitaptaki ifadelerin birbiriyle örtüştüğü ve pek yüce ve hikmetsiz, hikmetli affedersiniz. Estağfurullah. Hikmetle dolu bir kitap olarak yer aldığını belirtiyor. Yani Kur'an-ı Kerim Mushaflardaki şekliyle, haliyle, yazısıyla nevh-i mahfuzlardır. O haşa Cenab-ı Allah tarafından ile bildirilirken melekiyet suretine büründü. Melek tarafından Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tebliğ edilirken, ulaştırılırken beşer kelamı suretine büründü diye bir iddianın Kur'an'la Asla bir alakası yoktur. Eğer böyle olsaydı, mesela bizim Kur'an'ı herkes tercüme ettiği gibi tercümesini okurdu ve buna Kur'an denilmesi gerekir. Oysa Kur'an tarif edilirken şartlarından birisi de Arapça olmasıdır. Ayet-i Kerime söylüyor bunu. Biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Öyle yaptık. Aynı zamanda bu üçüncü Ayet-i bu buyruğu da az önce söylediğim çarpık anlayışta olduğu gibi böyle Kur'an şuradan şuraya değişe değişe sonunda Arapça oldu diye bir şey. Söylenemez, yok. Hakim ise yani hükümleri pek sağlam, muhkem, hikmetleri sonsuz ve Ali de pek yüce, tutarsızlık ve çelişki olmayan bir kitap demektir. Şimdi böyle bir kitabı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekkeli müşriklere tebliğ etti. Onlar da günümüze kadar ve kıyamete kadar görüleceği gibi inkar ile karşılaştılar. İnkarla tepki verdiler, karşılık verdiler, inanmıyorlar. Cenab-ı Allah onlara şöyle sesle Diyor ki: "Esennâ dribû zikre safhan en kuntum Sizler günahkarlıkta haddi aşan bir topluluksunuz diye. O zikri size hatırlatmaktan o kitabı Kur'an'ı size okumaktan hükümlerini size tebliğ etmekten vaz mı geçeceğiz? Böyle bir şey tevzu bahis değildir. Siz ondan yüz çeviriyorsunuz diye biz de size tebliği mi bırakacağız? Veya insanlığa dinimizi kitabımızı anlatıp onları bu dine bu kitaba davet etmekten çağırmaktan vaz mı geçeceğiz? Aziz kardeşlerim aslında her bir mümin, her bir Müslüman aynı zamanda kitaba, Allah'ın kitabına, Resulünün rehberliğine, İslam'ın beşeriyete hakim olması gereken biricik din olarak o dine davet etmeye Ehemmiyet vermesi gereken ve bu vazifeyi yapmaya çalışması icap eden birer tabi'i görevlidir. Ben Allah'a iman ettim dedikten sonra ne yapacak, ne yapacak insan? Efendimiz böyle diyor. Kul Rabbi'yallahu thumme istakım. Rabbim Allah'tır de sonra dost doğru ol. Ondan sonra ve ahsen ila Allah ila Allah Allah'a çağırandan ve ben Müslümanlardanım diyenden salih amel işleyenden daha güzel sözlük kim ola. O halde her mümin aynı zamanda İslam'a davet eden bir kişidir. Ayrıca onun davet etmesi için Müslüman olmanın yanında ek bir sıfata ihtiyacı yoktur, yoktur Çünkü onun Müslüman olması İslam'ı iman esasları başta olmak üzere bilebildiği kadarıyla farz amelleri başta olmak üzere haramlardan kaçınmak, başta olmak üzere Bilebildiği kadarıyla imkan bulabildiği kadarıyla öğrenmek durumundadır. İslamı bilip öğrendiği kadar da yaşamak durumundadır. Ve insan Müslüman her şeyden önce İslam'a uygun örnek hayatı ile insanları hayatına hayatını İslamı yaşadığı gibi yaşamaya davet eder. Dolayısıyla birileri İslam'da rahatsız oluyor. Birileri İslam'ı beğenmiyor. Birileri İslam'ı istemiyor. Birileri İslam gelirse tezgahı bozulacak diye kabullenemiyor. Birileri İslam gelirse foyaları meydana çıkacak istemiyor. Birileri İslam gelirse sömürüsüne dur diyecek diye istemiyor diye ve daha benzerleri sebepleriyle birileri her ne sebeple olursa olsun kısacası İslam'a daveti İslamca yaşamayı İslam'ı hayata hakim kılmayı istemiyor diye biz imanımızın gereği olan böyle bir hayatı yaşamaktan ve böyle bir hayatın gereklerini yerine getirmekten Asla geri kalmaz. Çünkü bizim varlık sebebimiz bizi öyle olmayanlardan ayıran özelliğimiz dinimizdir. Dinimizdir. İnancımızdır. Biz herkesi Ben ne haklara Müslüman olarak sahipsem aynı haklara sahip olmak üzere. Benim yükümlülüklerim neyse aynı yükümlülüklerin altına girmek üzere. Bu şartlarda kardeş olmak üzere davet ediyoruz. Ve biz diyoruz ki Cennet bir manada böyle diyor. Cennet yalnız bize olmaz. Biz herkes bizim gibi dünya hayatını da cennete çevirsin, ahirette de cennetlik olsun. Bizim davetimiz budur. Yani İslam tekerci ve bencil bir din değildir. Biz alemlerin Rabbinin Allah olduğuna iman ediyoruz ve Allah'ın alemlerin Rabbi olduğunu söylüyoruz. İnancımız böyledir. Fatiha'mız böyle var. Dolayısıyla bizler insanların Rablerinden kaçışlarına son vermelidir. Rablerine tekrar dönerek Bismillah diyerek ifade ise yeni bir hayata, ebediyen mutlu olacakları bir hayata başlamalarını istiyoruz. Biz bunu yeni icat etmedik. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de bunu kendiliğinden yeni bir şey olarak ortaya çıkarmadı. O da ta ilk insan olan ve aynı zamanda ilk Nebi, ilk şeriatı kendisi eşi ve zülriyetinden gelenlere emreden ve riayet etmelerini isteyen Adem aleyhisselamdan beri peygamberler hep geldi. Onlara da itiraz edildi. Onlara da karşı çıkıldı. Fakat her şeye rağmen Rasuller ve müminler davalarında sebat gösterdiler. Böylelikle ayet-i kerimelerin surenin Mekke'de inmiş bir sure olduğunu hesap ederek Kur'an-ı Kerim'in o atmosfer içerisinde Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere mümin kadroya nasıl bir İfade ise yüce bir ruh hali kendilerine manevi bir güven bu yolda yalnız olmadıklarını köksüz olmadıklarını aksine köklerinin tarihin en derin noktasına kadar ulaştığı şuuruyla dimdik ayakta durmalarını sağlayacak bulutlarla onlara hitap ettiğini görüyoruz. Ve kem arselnâ min nebiyyin fil Allah. Ve biz öncekiler arasında nice nice nebiler gönderdik. Elçimiz olarak gönderdik. Nebilere risalet verdik. Yani bizim mesajımız var. O mesajı insanlara götürdük. Nebinin vazifesi budur zaten. Cenab-ı Allah'ın mesajını muhataplarına yani davet ettiği kavmine ümmetine ulaştırmak. O halde ey Muhammed evet biz senin ne sıkıntılar çektiğini biliyoruz. Sana iman edenlerin ne tür işkencelere maruz kaldıklarını biliyoruz. Yalanlandığınızı, kovalandığınızı, hayatın size zindan edilmek için zalimler tarafından ellerinden gelen her şeyin yapıldığını görüyor ve biliyoruz. Ama bunlara hiç üzülmeyin ve bunlardan etkilenmeyin. Çünkü bu yolun tabiatı bu. İnsanlığın bidayetiyle birlikte başlamış bir yolculuktur bu ve bu yolculuğun bir ilahi sünneti vardır. Bu ilahi sünnet gereği onlar tebliğ ettiler, tebliğlerine iman edenler oldu, karşı çıkanlar oldu. İman edenler tebliğ ettikleri hayatı kendilerine Allah tarafından gönderilen ve yaşamaları istenen nizamı ve hayatı imanlarına uygun olarak yaşamaya çalıştıkları halde öbürleri onlara engel olmak istiyor. Bu tarih boyunca devam eden ve öyle sürecek olan bir mücadeledir demiyor. Terazinin iki kefesi var. Birisinde hak, birisinde batıl. Bazen bu kefe görünüşte tabii. Yoksa hakkın kefesi daima yüksektir. Bu dine iman edenlerin ve bu din gereğince amel edenlerin değeri Allah nezdinde daima yüksektir. Çünkü el-hak bu ya'lu ve la, -la Hak her zaman yüksektedir. Yücedir, üsttedir ve hiçbir şey onun üstüne çıkamaz. Onun için müminler için önemli olan dünya hayatında hatta imanlarının inandıkları hayatın hakim olmasını elbette şiddetle harcı ederler. Bunun için mücadele ederler. Fakat onlar için bundan da daha önemlisi hayatlarını Rablerinin istediği, Resullerinin gösterdiği, indirmiş olduğu şeriata göre tanzim edilmesi ve hayatlarını buna göre yaşamak. Er veya geç Allah'ın vaadinin de muhakkak gerçekleşeceğiyle inanıyorum. Bu halde Cenab Allah o Mekke'deki atmosferi hatırlayalım. Mekke atmosferindeki mazlum müminleri, mustaaf müminleri, onları ezen, sömüren zalimleri hatırımıza getirelim. Bu ayet kelimelerin onlar için, o zaman için ne kadar büyük bir kıymet ifade ettiğini anlamaya çalışalım. Onlar için böyle olduğu gibi. Günümüzdeki İslam ümmeti için de ferden ferda her birimiz için ayrı bir önemi vardır bu ilahi buyrukların bu müstesna sevdikler. Evet, biz öncekiler arasında nice nebiler gönderdik. Ma yâtihim ve ma yâtihim min nebiyyin illa te'nû bihî O öncekilere her bir nebi gelir gelmez veya gelmeyi versin mutlaka onunla alay ediyorlardı. Onlara bir nebi geldikçe her seferinde mutlaka onunla alay ediyorlardı. İnsan küçük bir çocuk dahi ifade edindeyse. Konuşurken insan olan ve insanlara saygı duyan, küçük bir çocuk dahi olsa karşısında konuşan, onu dinler. Bakalım ne diyor? Ve neden malum hakkın, güzelliğin, isabetin yeri geldiğinde küçük bir çocuk tarafından dile getirilmeyecek? Mümin bu hassasiyetle sözü dinler. İnsan olan bu duyarlılıkla sözlere kulak kabartır. İnsana saygı bunu gerektiriyor. İnsana saygı bunu gerektiriyor. Ben konuşuyorum, dinlenmek istiyorum değil mi? Evet. O halde karşımda konuşanı da hoşuma gitsin gitmesin. İnançlarımla değerlerimle örtüşsün, örtüşmesin. Edebini, konuşma kurallarını ihlal etmediği sürece ben de onu dinlerim, o da beni dinlemeli. Ama kafirler tarih boyunca böyle yapmadı. Halen de böyle yapmıyorlar. Dinlemiyorlar. Aksine bir de gerçekleri tahrif etmeye çalışıyorlar. Hak ehlinin, Resullerin ve onların izinden gidenlerin söyledikleri doğruları çarptırmaya çalışıyorlar. Çarptırmaya çalışıyorlar. Alay etmek de bir manada budur. Niçin alay ediyorlardı? Onların dediklerinin doğruluğu fark Allah anlaşılmasın diye. İnsanlar onların alaycı tavırlarına takılacak ve böylelikle hakikat Resulleri dinlemeleri gerekenlerin gözünden kaçırılmaya çalışılır. Maalesef çoğunluk da bu tuzağa düşüyor. Düşe gelmiştir. Halen de öyle. O halde bunların sayısını azaltmak doğruya ve hakka dikkat edenlerin ve mümkünse kabul edenlerin sayısını çoğaltmak için sorumluluk yine aktan haberdar olanlara düşer. Ona dikkat etmek gerekiyor. Şimdi Mekkeli müşriklere ve onların şahsında imana ve müminlere Allah'ın dininin İnsanlığın hakim nizamı olmasına karşı çıkanlara bir tehdit geliyor. Diyor ki onlar alay ediyorlardı ya gelen her bir nebi ile. Biz ne yaptık peki? Şunu bilsin şu anda peygamberle ve onun getirdiği iman ile din ile alay edenler. Şunu bilsinler ki. Faahletnâ aşdı منهم بقشى ومضى مثل الأولين. Bilsinler ki biz yakalayışları onlardan daha çetin kimseleri bile helak ettik. Bizim helak ettiklerimiz bunlara göre çok daha güçlüydü. Yakalayışları daha çetindi. İstedikleri gibi istediklerine ceza verebiliyorlardı. Onları saptırabiliyorlardı. Ve evveli. Ve geçmiştekilerin misali onlara dair haberler geçmiş bulunmaktadır. Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimelerde bizleri Mekke müşrikleri ile İslam'ın Mekke'deki davet dönemleri ile birlikte geçmişe doğru bir seyahat ettirdikten sonra müşriklere işin başından itibaren başlanması gerektiğine işaret ederek bu dikkatimizi bir noktaya çekiyoruz. İşin esası Cenab-ı Allah'a Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği ve nitelendirdiği şekilde doğru ve sağlıklı bir imandır. Onun için de Cenab-ı Allah hiçbir yaratılmışın başta insanlar olmak üzere gücünün yetemeyeceği meydana getiremeyeceği var edemeyeceği şeylerle alakalı olarak soru soruyor. Niçin? Çünkü insan öncelikle kainat ile alakalı soruları cevaplandırmak zorundadır. Yani varlık meselesini çözmek zorundadır. Varlık nereden geldi? Bu varlık aleminin ne olduğunu yapabildiğimiz kadar inceleme, araştırmalarıyla bilebiliyoruz. Daha bilmediklerimiz yine bildiklerimize göre Habbe ile Kubbe arasında kadar büyük bir fark var. O ayrı bir Fakat bilme imkanımız var sınırlı da olsa. Ama bu varlığın menşeği Ne? Nasıl var oldu, kim var etti? Varlık kendi kendisini mi var etti? Bizler mi var ettik? Yoksa uydurma ilahları mı var etti? Ve buna benzer birçok ihtimal var. Fakat bu ihtimallerin hiçbirisi doğru değil. Onun için Cenab-ı Allah açık, net, Anlaşılır bir soru soruyor. Soru gayet açıktır. Kelime oyunlarına, laf ebeliklerine meydan vermeyecek kadar açık ve nettir. Soru da açık, cevabı da açık olmalı. Cenab-ı Allah diyor ki Ve سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, Hiçbir cevap veremezler. Sadece bir tek cevabı vardır bu sorunun. Eğer cevap vereceklerse ancak böyle diyebilirler. E cevap veremezlerse zaten zınnen kabul etmiş oluyorlar. Onlar cevap veremediklerine göre benim cevabımı yani Kur'an'ın cevabını kabul etmek durumda. Bunun başka yolu yok. Cevap verir gibi olsalar ve yanlış ise o da cevap vermemek gibidir. Kim diyecekler? Gökleri ve kim yarattı kardeşim? Biz mi yarattık yani insanlar mı? İnsan türlü var. Hayır. O zaman gökler ve yerdekilerden herhangi bir varlık onları yaratmış olabilir mi? Mesela güneş mesela veya güzel herhangi bir gezegen hoşumuza gider. Veya olabileceğini yapabileceğini sandığımız böyle bir şey olabilir mi? Yok. Bırak onların kainatı meydana getirmeleri Yaratmaları, yaratmış olmaları kendi kendilerini dahi var edemezler. Belki kendi kendilerinin farkında bile değiller. O halde soru gayet açıktır. Cevabı da açıktır. Ve bir ve tektir. İkinci bir cevap ihtimali kesinlikle yok. Ne olacak? Ne diye ne denilecek? Başka bir cevap verilebilir mi? <gülüyor> Yemin olsun sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan elbette ve muhakkak khalakahunnel azizul alim diyecekler. Onları el aziz, el alim yaratmıştır diyecekler. Aziz el-kaviyyüllezî la-yumâna' diye izah edilen esmâ-yuslânân birisi olarak veya kelime marası aziz yani karşısında durulamayan yapmak istediği asla engellenemeyen önlenemeyen yapmak istediğini yapabilecek kadar güce sahip olan Kimse de yani, demek demek Peki değil gökleri ve yeri yaratmak bir zerreci bir atomu hatta bir atomun bir parçası olan bir elektronu bile. Değil mi? Bir çekirdeğini nötron ve protondan eğer atomda yeni gelişmeler olmazsa olmamışsa, bildiğimiz şeyler bunlardı. Yaratmak mümkün değil, var etmek mümkün değil. Böyle bir şey olmaz. Hiç kimse, hiç şey Onları el aziz, el alim ve her şeyi bile. Evet. Kainaktaki her bir şey ve her bir şeyin düzeni Gerçekten aziz, gücü her şeye yeten ve gerçekten her şeyi bilenin meydana getirebileceği bir düzenidir. İşte imanın esası Cenab-ı Allah'ı isim ve sıfatlarıyla bilip kabul etmek ve buna iman etmek Olduğu gibi aynı zamanda insanlığın tarih boyunca en ciddi problemlerinden birisi olan varlık meselesinin izahı da burada başlıyor. Onun için Fatiha suresi Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlıyor. Kur'an evvela varlık meselesini açıklığa kavuşturuyor ilk cümlesinden. Varlık, varlığı ifade yerinde ve merbub diye ayırılıyor. Alemler ve o alemlerin Rabbi. Alemlerin Rabbi Rab, merbub da alemler. Yani Rabbin yarattığı ve Rabbin yönetiminde olan koca bir kainat. Uçsuz bucaksız bir kainat derinliklerini ve inceliklerini asla bilmemize imkan bulunmuyor. Bazı şeyleri kısmen bilmemiz bile onun hakkında fikir verebilecek kadar muhteşem olan bir kâinat. Onun için cahiliye dönemindeki Kur'an'ın nazil olduğu o dönemdeki kainat ile ilgili bilgi bile bu konuda insanların doğruyu bilip anlamaları ve dile getirmeleri için yeterliydi aslında. Ama insanlar arasında ki çoğunluk maalesef böyle hakikat her şeyiyle açık seçik ayan beyan belli olduğu halde kolay kolay bu hakikati itiraf etmiyorlar. Etmek istemiyorlar. Sebepleri çok. Fakat aklı başında bir insanın hakikati olduğu gibi idrak etmesi ve idrak ettiği gibi de dile getirip ortaya koymak ve gereklerini yerine getirmek, kahramanlığını, yiğitliğini, erdemini göstermesi yapmak. Onlar diyecek olurlarsa ancak böyle diyebilirler anlamındadır. Yoksa öyle bir şey dediler yok. O anlamda değil. Eğer sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan tapındıkları ilahlarını bir kenara bırakarak onları ancak ve ancak el aziz ve el alim olan yarattı. Diyeceklerdir. Cenab-ı Rabbül Alemin'den bize kendisini hakkıyla tanıyıp gereği gibi ona kulluk eden kullarından olma lütuf ve rahmetini ihsan etmesini niyaz ederiz. Kendi kendimize veya birileri bize sorduğu zaman bunları bu varlık alemini kim yarattı, aziz ve alim olan Allah yarattı demenin gereği değilse, o iman ve onun semeresi olan salih amele sahip olmayı nasıl görüyoruz? Önümüzdeki desteği inşallah 10. ayet-i kerimeden devam edeceğiz ve selamun anel murselin velhamdülillahi rabbil alem